aleyküm ve rahmetullah Elhamdülillah elhamdülillah Elhamdülillahi ve ve ve min ve min Men yudlil illallah ve اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله و اطيعوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكرم اوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتُلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ صَفًا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوسُ Sadakallahül Azim. Ve Karde Allahü fi ayetin uchrâ ista uzbilla ve atiul ve rasûle ve la tenazu, fetafselu ve tesheberi hukum vaspiru. Inna Allah ma as sabirim. Okumuş olduğum ayetik kelimelerde birinci olarak Saff suresi dördüncü ayette cenabı Hak Allah kendi yolunda hepsi birbirine kenetlenmiş tek parça ve müstahkem bir bina gibi saf bağlayarak savaşanları sever buyurur. İkinci okuduğum Enfal Suresi 46. ayette ise mal olarak Allah'a ve Rasulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra korkuya kapılırsınız da rüzgarınız, gücünüz, devletiniz gider. Bir de sabredin çünkü Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Sevgili kardeşler bir tarafta Ramazan gibi on bir ayda bir gelen çok önemli bir misafirimiz. Diğer yandan ne zaman geleceğe belli olmayan zalim kafirlerin Müslümanlara yaptığı zulüm. Bugünkü hutbede hangisinden söz edilmesi gerektiği konusunda tereddüt geçirdim. Biri yana küfre ve zulme tavır, diğeri Allah'a itaat, takvaya yönelten sabır. Biri, la ilahe demenin gereği, diğeri illallah ifadesinin açılımı. Günlük hayatta da aslında hep bu ikili tavırla karşı karşıya kalıyoruz. Reddetmek ve kabul etmek, sevmek ve buğz etmek, ibadet etmek ve inkar etmek. Eşya da aslında zıttıyla bilinir. Birinden birini tercih etmek yerine ben her ikisini de birlikte ele almaya çalışayım diye gayret edeceğim. Yani Filistin'de yaşayan Müslümanlarla kendimizi karşılaştıracağım. Biz buralarda iftar sofrasında zeytin beğenmezken orada kurşun adlı zeytinle orucunu açanlar var. Hatta biz iftar saatini heyecan ve umutla beklerken onlar iftar vakti gelmeden de herhangi bir zamanda zeytin gibi kurşunları yemek zorunda kalabiliyorlar. Biz Ramazan ayının coşkusunu yaşarken onlar Ramazanları zehir olduğu için matem tutuyorlar. Biz Kalabalık şehrin insan ve araba gürültülerinden şikayet ederken onlar bomba seslerine, İhaların tankların gürültülerine muhatap oluyorlar. Biz tıka basa yediğimiz iftar sofrasından sonra midemizin şişmesinden şikayet ederken onlar bir günde 2000 bin gazi veriyor, kiminin kolu kopuyor, kiminin ayağı sakat kalıyor. Biz hastane beğenmez, özel hastanelerden seçme yaparken onlara hastaneye gitme hakkı bile verilmiyor. Biz arabalarla, metro ile gideceğimiz yere rahat giderken onlar kendilerini hastaneye götürecek ambulans bulamıyor. Ramazan bitince biz bayram yapacağız. Ramazan bayramı. Onlarsa daha Ramazan'da başlıyorlar bayrama, kurban bayramına kurban olma bayramına. Biz bayramda koç kesiyoruz, onlarsa kendileri koç oluyorlar. Bu ülkede terörden etkileniyor. 3-5 kişilik terörist grupların Kaleşnikov'la saldırısına muhatap olurken onlar uçağı, tankı, füzesi olan devlet adlı terör örgütünün saldırılarına muhatap oluyorlar. Ve karşılaştırma yapabileceğimiz daha nice örnekler sunabiliriz karşılaştırma yaparken hep Filistinli kardeşlerimizin olumsuz taraflarını gündeme getirmek de doğru olmaz. Gelin bir de onlarda var olup bizde olmayanlardan bahsedelim. Onlar dostlarını ve düşmanlarını iyi tanıyorlar. Dostlarına sevgilerini, düşmanlarına da öfkelerini gösteriyorlar. Bizim toplumsa dostunu düşmanını tanımıyor. Tanamasa yine iyi. Dostlarını düşman gibi görüyor. Düşmanlarını baştacı ediyor Dostlarını tekfir ederken düşmanlarına destek oluyor yardım ediyor onlara özeniyor Onlar düşmanlarıyla cihad ederken burada insanlar düşmanlarını sevindiriyor Onlar sapan taşlarıyla dua ederken yani fiili dua şeklinde cihat isteklerini cihad ile isteklerini Allah'a ulaştırırken biz esneyerek sadece dilimizle Ezberimizdeki dua cümlelerini tekrarlıyoruz. Farklılıkları saymaya devam edebiliriz. Daha nice farklılık bulabiliriz. Gelin biz daha çok farklılık bulma yerine biraz da Filistinli Müslümanlarla benzer yönlerimizden bahsedelim. Onların İsrail'i var. Bizim de İsraillerimiz var. Onlar işgal altında. Biz de öyle. İsrail ve işgal ta içimizde. Evet, İsrail ve İsrailler içimizde. İsrail sadece Filistin'i işgal etmiş değil, işgalin kapsamı çok daha geniş. Bir bak çevrene, görecek basiretin varsa göreceksin. Haber ajansları ve medyadaki ağırlıkları, sanat ve özellikle sinemadaki etkinlikleri,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 İçimizdeki siyonist ve kafirlerdir. Kalp ve kafamızdaki, el ve dilimizdeki küfürdür. Dünyamızı perişan, ahiretimizi zindan edecek olan. Beyinlerini ve gönüllerini farkında olmadıkları küfrün her çeşit işgalinden arındıramayanlar, uzaklaştıkları mübarek yerleri hiç kurtarma sevdasına kapılmasınlar. Cihadın maddi, manevi, ekonomik ve hayati her çeşidiyle küçüğü ve büyüğüyle küçük ve büyük Mescidi Aksalarımızı kurtarmak için küçük ve büyük İsraillere içimizdeki ve dışımızdaki Siyonistlere karşı tavrımızı netleştirmeli her türlü isyan anlayışına karşı kendi bünyemizdeki haramlarla mücadele etmeliyiz ki görevlerimizi kuşanmaya hazır olalım. Ekonomik savaş günümüzde silahlı savaştan daha az önemli değildir. Kur'an'da cihatla ilgili ayetlerin hemen hepsinde önce mallarınızla cihat edin ifadesi dikkat çekicidir. Mal kelimesi canın dışında bütün imkanlarımızı içeren bir ifade olduğunu düşünüyorum. Müslümanım diyenler çoğunlukla Yahudilere hizmet veren bankalardaki paralarını çekse, Ortadağodaki petrol üreten ülkeler petrolü ambargo fiyat ayarlaması şeklinde silah olarak kullansa Müslüman halklar İsrail ve onun sömürgesi Amerikan mallarını boykot etse bırakın İsrail denen yapay ülkeyi ABD bile dünkü Sovyetler Birliği gibi mümkün teslim bayrağını çeker Her kaka kola İsrail için bir kurşun her McDonald hamburgeri, bir tank mermisi, her Amerikan ve Yahudi firmalarının sattığı bir ürün, bir Filistin çocuğunun ölümü demek. Bankalara ve özel sigortalara para yatıran Müslüman, farkında olmasa da İslam'a ve Müslümanlara savaşa katkıda bulunuyor, tağut yolunda infakçı ve savaşçı oluyor. Kapitalistin de Siyonistin de dini imanı para, ve madde olduğuna göre onlarla savaşın bir cephesi de ekonomik olmalı. Ve siyonizme hizmet edenlerin mallarını alarak, kurumlarıyla çalışarak İsrail silahlarına kurşun taşıma ihanetini terk etmeliyiz. Evet, sadece internet sitelerinde yayılan falan malları boykot edin denilen liste değil benim kastım. Mümin ve kafir içimizde ve dışımızda fark etmiyor. Yani yabancı malları boykot ederken Türk malları ne kadar yabancı ne kadar Müslümanlara hizmet eden bir anlayış sergiliyor. Tercih ettiğimiz bir marka bilinçli veya bilinçsiz hangi safta yer aldığımızı aslında ele veriyor. İman edenler Allah yolunda savaşır, kafirlerse tağut yolunda savaşır. Siz şeytanın dostlarına karşı savaşın çünkü şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır buyruluyor Nisa 76. ayette. Bir hadis-i şerifte de kim bir zalime yardım ederse Allah o zalimi ona musallat eder. Başımıza gelen musibetler kendi ellerimizle yaptıklarımız yüzündendir. Allah bir kısmını da affeder. Buyurulur ayette. Hamas'ın ve intifadanın unutulmaz liderlerinden şehit Şeyh Ahmet Yasin hani öyle diyordu. Allah'ım Filistin konusunda sessiz kalan ümmeti sana şikayet ediyorum. O Filistinli kız çocuğunun sesi herhalde hala kulaklarımızda çınlıyordur. Arun aleykum, utanın. Peki, utanılacak bu durumdan kurtulmak, orayı kurtarma gayretiyle, kendimizi kurtarmak için ne yapmamız, ne yapılması gerekiyor? Müslümanlar olarak fert fert yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok, diye düşünebilirsiniz. Biz yine de gücümüzün yettiği tüm yapabileceklerimizi ortaya koymak zorundayız. Esas iş devletlere düşüyor tabii. Müslümanların yaşadığı ülkelerin yöneticileri öyle kınama sözleriyle sadece halkı avutmuş ve Filistin meselesini mümkün seçimlere alet etmiş olurlar. Türkiye dışındaki teröristlere onlar Türkiye'ye saldırmadan biz saldıralım diyerek nasıl bulundukları ülkelere uçaklar gönderiyor, savaşlar yapıyorlarsa, aynen onun gibi. İsrail, İslam'a saldırırken biz seçim nutukları atamayız, sadece kınamakla bir şey halledemeyiz demeleri gerekmiyor mu? Bu sözün açılımı olarak İsrail'le yaptıkları, ellinin üzerinde anlaşmayı yok saydıklarını ilan etmeleri icap etmiyor mu? Tüm elçilikleri boşaltmaları ve artık İsrail'i devlet olarak tanımadıklarını, ilan etmeleri icap etmiyor mu? Mavi Marmara mücadelesini sattıklarını kabul edip yeniden o meseleyi gündeme getirmeleri gerekir. Onlarla ticari ilişkilerini bile tümüyle kapatıp onlara ambargo uygulamaları lazımdır. Eğer sözlerinde samimi iseler. Bunların hiçbirini yapmayacaklar ve sadece halkın gazını almak için beylik laflar edilecek ve 3-5 gün sonra olay unutulup gidecek. Yeni bir olayda benzer senaryolar uygulamaya dökülecek. Müslümanlar hep beraber birer kova su dökseler İsrail'i sel alır. Aynen e, tufan gibi, Nuh kavminin o tufanda helak olması gibi. Ama Müslümanlar önce o doldurulukları kovadaki suyu temizlenip arınmaları için kendi üzerlerine dökmeleri gerekiyor. Başına taş yağmasını istemiyorsan sen de buradan İsrail'e bir taş atmalısın. Atacağın taş İsrail'e yetişmiyorsa bil ki kabahat taşta değil baştadır. Gücün yetmiyor, elinle taşlayamıyorsan hiç olmazsa dilinle taşlamalısın. İslam'ın ve Müslümanların düşmanlarını. Ama sen Mutlaka taşlamalısın zalimleri. Her Müslüman Filistin'deki kardeşleri için mutlaka yapabileceği bir şey olduğunu unutmamalı. Maddi yardım, onlara dua etmek, manevi yardımın güzeli, gönülden onlara destek olmak, onların durumlarını kendi durumlarıyla karşılaştırmak, onlara moral destek verecek faaliyetler yapmak. Ve buradan başlayarak daha nice i, faaliyetler, özellikle bireysel olarak yapılacak şey az olabilir. Bu noktada cemaat ve ümmet olmaya ve beraberce i, mescitlerimize, mukaddes yerlerimize sahip çıkmaya çalışmak gerekiyor. Bayrak için, toprak için, marş için i, kendini feda edebilen insanlar, Allah için esas kendini feda edebilmenin gerektiği zamanları iyi bilmeliler. İsraillerin ve batılı dostlarının dini imanı para. O yüzden ekonomik cihada katılmalıyız. İsrail ve Amerikan mallarına karşı boykotu İsrail tarihin çöplüğüne atılana kadar sürdürmeliyiz. Ama unutmamalıyız ki şu an gösterebileceğimiz en iyi boykot hayatımızdan Yahudi yaşayışına dair çirkinlikleri ve dünyevileşmeyi çıkarmak olacaktır. Allah'ın yardımını bekleyenler Allah'ın dinine yardım etmek zorundadır. İnsan Müslümanca yaşayamıyorsa Müslümanca ölmenin yolunu mutlaka bulabilir. Bazen yerin altı yerin üstünden daha güzeldir. Vahdet halinde dünya Müslümanları gerçekten kıblelerine yönelip kıyama durunca, bu işgal ve zulümler yerini feth'e ve güzel bir dünyaya kısa bir anda bırakacaktır. Ölümden korkan tüm materyalistleri, Yahudileri, beşeri ideoloji mensuplarını, ancak ölümden korkmayan, şehadete can atan yiğitler korkutabilir. Biz, Filistin'de düşmanını tanıyıp ona karşı bulabildiği taşla da olsa, Cihad edip şehit olan, ölümsüzleşen Filistinlilere acımıyoruz. Esas acınacak insanlar, dostunu düşmanını tanımayan ve düşmanını dost zannedenlerdir. Yarın tarih kesinlikle yazacaktır. Sapan taşları, canavar ta tankları yendi. Dünkü tarihin yazdığı gibi, ebabil kuşlarının taşları, azgın filleri yendi diye. Yarınki dünya İsrail ve Amerika karşıtlarının olacaktır. Yarınki ahiretin onlar için olduğu gibi. Müslüman safını seçmeli ve seçtiği safta görev bilincini kuşanmalı. Allah'ım bizi azaba hak kazanmış kimselere senin dünyevi azabını tattırmaya memur eyle. Ey muntakim olan Allah! bizi intikamı hak edenlere karşı görevlendir. Dünyevileşmeye, gavurlaşmaya, Yahudileşmeye giden yolu bırakıp, kendilerine nimet verilen peygamberlerin, sıddıkların, şehit ve salihlerin yolunu takip eden ve Allah için elindeki her imkanıyla cihad edenlere selam olsun. Ela inne ahsenel kelam ve eblag nizam. Kelamullahül Melikül Azizül Alam, Kemakalallahu Tebaarakü ve Taala fil Kelam. Ve izah kureyel Kur'an. Feste meola. Bence tuğla ileküm turhamun. Aüz bilâhi min Şeytanir Rajeem. Bismillahi r-Rahmanir Rahim. İnna dîna İslam Sadakalı.